İkinci bölüm. Kimden ne öğrenilir? Farklı insanları arayıp bulun. Dünyanız değilsin. Kimlerle arkadaşlık ettiğinizin çok mühim olduğunu, kişiye değer katan insanlarla bir arada bulunmak gerektiğini söylüyorsunuz. Bu kişilerle bir araya gelince ne oluyor hocam? Nedir bu değer katmak meselesi? Beyninize yeni bir kapı açacak. Size bir değer katacak insanla bir araya geldiğinizde bir şey öğrenirsiniz. Bir şey düşünürsünüz. Yeni bir yere bakmaya başlarsınız. Düşünceniz yeni bir boyut kazanır. Yaşamınıza farklı bir bakış açısı eklenir. O boyut bazen yanlış da olabilir. Ziyanı yok. Bu yanlış zaman içinde tashih edilir. Dahası o yanlış bile ortalıkta boş boş gezmekten daha iyidir. Dilinizi... İntibanızı, tecrübe ve görgünüzü geliştiren, dünyaya bakışınızı değiştiren insanlar önemlidir. Onlarla bir araya gelmeye gayret ediniz. Sonra oradan başka bir yere geçersiniz. Sabit kalmanız şart değildir. Ben okunu da kendimi şanslı görüyorum. Dünyanın her yerinde iyi insanlar rastlamışımdır. Daha önce söylediğim gibi bunda kendi yapımın da tesiri vardır. Olduğum yerde beklememişimdir, arayıp bulmuşumdur. Bu hareketlilikte başkaları da beni bulmuştur. Örneğin Viyana'da bulunduğum sırada üzerimde etki bırakan kişiler arasında bazı hocalarımı hep sayarım ama akademi dışında da önemli dostlar edinmişimdir. Bu insanlar bana çok şey öğretmiştir ama pek bilinmezler. Benden kırk küsürü yaş büyüklerdi ve beni çok etkilemişlerdi. Dünyadan epey uzun zaman önce göçtüler. Biri Rudolf Karbulger isimli bir mühendisti. Karbulger dağça toplama kampına sevk edilmiş bir Yahudi aydındı. Bir diğeri Fred Martins, imparatorluktan kalma bir ailenin iyi yetişmiş bir kızıydı. Bu insanlardan çok şey öğreniyorsunuz. Bir defa diliniz gelişiyor. Karbulger örneğin, tarihi, teknolojiyi çok iyi bilen bir adamdı. Bayan Mertins ve onunla beraber müzeleri gezerdik. Bu konulardaki bakış açım dolgunlaştı. Aşina olmadığım, alakadar bulunmadığım bir sahaya girdim. Bilgilerimin yönü değişti. Peki Viyana'ya gitmeden önce daha da genç ve tecrübesizken kimlerden ne öğrendiniz? İlk aklıma gelen birkaç kişi var. Bunlardan biri arkeolog Mübin Bekendir. Mübin Bey ile ben daha lise öğrencisiyken turizm bakanlığındaki mihmandarlık kursunda tanıştım. Sonra eşi Nalan Hanım'ı da tanıdım. Evlerine sık gidip gelirdim. Bugünkü gençlerin bizlere yardım ettiği gibi ben de onlara yardım ederdim. Tüm arkeolojik terimleri, konuları, kavramları bu vesileyle öğrendim. Mübin Bey alanının en iyisi miydi? Onu ben söyleyemem ama o dönem benim için çok önemli bir süreçti. Ve mübin Beken de doğru zamanda doğru insandı. O günlerde daha 18'imde bile değildim. Zihnim açıldı. Adeta yepyeni bir dünyaya girdim. Beken'in açtığı SIDE sergisinde de yardım ettim. Karşılığında çok şey öğrendim. Sonrasında bu konu üzerinde çok düşündüm. Ama arkeologluğu serbest olamayacağım bir meslek olarak görüp vazgeçtim. Yine de arkeoloji meselelerini, gelişmelerini, kazıları hep takip ettim. Bir kazı yerine gittiğimde orayı bu bilgilerle gezdim. Hiç şüphesiz o kazılarda ne gördüğümü hep idrak etmişimdir. Zaten arkeolojide bu iş böyledir. Ancak merak edersen, soru sorarsan zevk alırsın. Öyle boş boş bakmak da olmaz. Biraz bilgiliyseniz sizi gezdiren arkeolog da zevk alır. Herhalde beni gezdirenler keyif almıştır. Başka kişilerden de bahsedelim. Mülkiyedeki ilk yıllarında, demek ki 1960'ların ortalarında, sonradan çok iyi arkadaş olacağımız Zeliha'nın anne babası Semih Berksoy ve Ercüment Siyavuşoğlu'nun evine sık, sık giderdim. Orada beni geliştiren çok uygun bir ortam bulmuştum. Bu evde geniş ve farklı bir dünya vardı. Semiha Hanım'la müzik konuşurduk, Nazım Hikmet konuşurduk, opera konuşurduk. Ercümat Bey ile ise bambaşka konulara girerdik. Mesela bana İstanbul'un 1920-30'lu yıllarını anlatırdı. 1920'lerin hayatını ben nereden bileceğim? Yazılmadı ki. İşte Ercümet Bey bana o günleri anlatmıştır. Ben de doğrusu bu bilgileri iyi dinledim. Halen aklımdadır. Güzel de anlatırdı. Ayrıca birçok insanı tanırdı. Örneğin beni Berni Berkız'la, Berkız söylemez oğlu, bile tanıştırdı. Benli Belkız İstanbul'un efsane simalarındandı. Onu tanımak epey mühim işti. Eski dönemin çok dilli, çok kültürlü bir insanıydı. Kendisiyle yarım saat sohbet etsiniz bunu anlıyordunuz. Bu tip insanlar eskiden varmış. Artık kadın erkek böylesi çıkmıyor. Söylemeden olmaz Ercüment Bey epey disiplinli metotlarıyla bana adam akıllı bir Fransızca da öğretmiştir. Bundan biraz sonra rahmetli Sevil Yurdakul'un Ankara'da Fransız kültürdeki bir sınıfına da devam ettim. Fransızcası mükemmel ve zeki bir dosttu. Onu hep hatırlarız. Ama asıl 4 aylık bir bursla gittiğim Paris'te Sorbonne 3'teki bir kurstan çok fayda gördüm. Kurslara ara ara gidebilir. Bununla beraber esasen kendi okumalarınız önemlidir. Bunun için en basit ve kabul edilir bir metinden başlayacaksınız. Burada bir tavsiye verelim. Mesela önce bir çocuk İncil'i, sonra da standart İncil, bir dil, söz gelimi Fransızca öğrenme bakımından size yardımcı olabilir. Nasıl yardımcı oluyor hocam? Bir dilde İncil'i bilen, diğer dillerdekileri okurken yapıyı ve ifade biçimini daha kolay anlar. Çünkü İncil aslında basit üsluplu yani öykülemeye nakde dayanan bir kitaptır. Bunun yanında İncil, Batı resim sanatını ve musikiyesini anlamak için de bir rehberdir. Mesela çok rastlanan iki resim konusu İsa ve Samariyeli kadın ile Meryem'e müjdedir. Bu konuları bilmek ve o resimlere nüfuz etmeyi kolaylaştırır. Musikiyeye konu olan pasajlar da vardır bilhassa ayinlerde söylenen ilahiler. Bunları anlamadan evvel öykülemeye dayanan İncil'i okursak bu sanat eserlerinde sanatçının ne demek istediğini ve sanatının kudretini iyi anlarız. Ayrıca her batı diline giden bazı deyimler vardır ki bugün Türkçe'ye de taşınıyorlar. Peki bunların anlamı ne? Örneğin Yahudan'ın bu sesi veya Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya Sezar'ınkini Sezar'a gibi çok bilinen ve kullanılan nice deyimler, deyişler dilde mevcuttur. Bunların anlamı nedir? Lügatsız bazı şeyleri öğrenmek faydalıdır. Fransızca örneğini verdik. Devam edelim. Dil öğrenmek için başka kaynaklar da vardır. Dünya tarihlerinin Fransız okulları için yazılmış versiyonları ve nihayet Fransızların kendi tarih kitapları. Burada ince bir nokta bulunuyor. Fernand Braudel'in eserleri kadar General de hatıratı da önemlidir. Çünkü bu asker kökenli devlet adamının Fransızcası çok güzeldir. Zaten kurmaylar genelde dillerini hem zengin hem de çok açık bir şekilde kullanırlar. Dikkat edersen üniversitedeki, listedeki hocamlarımdan bahsetmedim bile. Onlarla zaten okulda bir aradasın. İlgili çalışkan bir öğrenciysen alacağını zaten orada alırsın. İyi ve dürüst bir ilişki tesis edip fazlasını da yapabilirsin ama okulun dışında emek isteyen, senin çabanı, girişkenliğini gerektiren ilişkiler kurduğunda artıların çoğalır. Ummadığın farklı dünyalara girersin. Görgün artar, bilgin genişler, bakışın derinleşir. Ben yine de üniversitedeki hocalarınızı da sorayım. Yaşamınıza, eğitim hayatınıza bakınca efsane bir kadrodan ders aldığınızı görüyoruz. Halil İnalcık, Mübeccil Kıray, Nermin Abadan, Mümtaz Soysal, Seha Meray, Avusturya'da Andres Tiyetse ve daha birçok büyük isim. Kendinizi şanslı görür müsünüz? Hem de çok şanslı görürüm. Halil Hoca, Şerif Mardin, diğer tarafta Mübeccir Hanım, Nermin Hanım. Hepsi çok önemli isimlerdir. Ama bakın daha önce de anlattım. Buna sadece şans diyemezsiniz. Ben bu kişilerle bir araya gelmek için her zaman kendim de gayret etmişimdir. Zaten kendin gayret etmezsen ortada şans da olmaz. Örneğin Sıf Mübeccel Hanım'ın ve İlhan Tekilin'in dersleri için ODTÜ'de mimari Master programına girdim. Daha çok evde de oturabilirdim. Oturmadım. Evde çok otursaydım hiç kimseyi tanımazdım. Daha az öğrenirdim. Gittim onları tanıdım ve ilginç şeyler öğrendim. Zaman geçtikçe, ilişkiler derinleştikçe daha fazlasını da alıyorsun. Mesela bu öğrendiklerimin en önemlerinden birini hemen söyleyeyim. Ben Mübvedil Hanımda ve İbu Abi diye hitap ettiğimiz eşi Doktor İbrahim Krayda çok tutarlı bir yaşam gördüm. Kendine hesap veren bir hayat tarzına şahit oldum. Bu beni etkilemiştir. Şüphesiz onlardan çok şey öğrendim. Size bir şey daha anlatayım. Ders almak için böyle kişilerin illa okuldan öğrencisi olmana da gerek yok. Mesela Behice Boran 1965-66'da siyasal bilgiler fakültesinde neredeyse her 15 günde bir seminer veriyordu. Ben de gidip dinliyordum. Konuşurken siyasete az giriyordu. Sosyoloji anlatıyordu. Çünkü içinde o kaynıyordu. Behici Hanım enteresan bir kişilikti. ABD'de en iyi üniversitelerde iş bulacakken, çok iyi dergilerde yazıyorken bu ülkede sosyal bilim olmaz demiş, bırakmış gelmiş, dil tarihte kürsüdeydi. Mesken sıkıntısı çekilen Ankara Maltepe'de alt katta bir evciye oturmuştu. Bazen böyle oluyor. Ben de insanın kendi kapasitesi altında yer seçmesine şaşırıyorum. Ama ideal ve araştırma merakı. İşte beni en fazla iki kişi, iki kadın gazeteci böyle şaşırtmıştır. Biri Nülüfer Yalçındır. Türkiye'de diplomasi muhabirliği, parlamento muhabirliği deyince evvela onu anacaksın. Yapmadığı yoktu ki zaten röportaj, haber vesaire. Yalnız yaptıklarına gelmeden evvel önemli bir nokta var. Nülüfer Hanım London School of Economics mezunuydu. O zamanlar bu okuldan bir mezunu Londra'da bile zor buldurduğunu DSE'nin havalı bir okul olduğu malum. Üstelik şimdiki gibi bir dolu öğrenci almıyor. Orada okursan, Harold Laski ile, Karl Popper ile, daha bir dolu şöhretli hocayla her gün yüz yüze olurdun. İşte Nülfer Yalçın oradan, o eğitimle gelip gazetecilik yapmıştır. Ama şunu da söyleyeyim, Türkiye'de gazetecilik maalesef iyi bir eğitimle girilecek bir meslek değildir. Buna ancak kısmen katılırım ama sizin sebebiniz duymak isterim. Çünkü Türkiye'de gazetecilik çalışanlarına tahammül etmesi hakikaten zor koşullar sunuyor. Kanaatimce başka ve çok daha iyi seçenekleri olanların, hali hazırda başka alanlarda faydalı olabileceklerin gazeteci olmasına gerek yok. Ama işte bunu söylesen de olmuyor, yanlış anlaşılıyor. Hem zaten insanın içinde varsa hiçbir şey de onu durduramıyor. Bahsedeceğim ikinci kişi olan Nimet Arzık, bu söylediğinin kanıtıdır. O da Nünüfer Yalçın gibiydi. Yalnız fevkalade geniş bilgiliydi. Çok iyi eğitim almıştı. Çok iyi Fransızca, Rusça ve Lehçe biliyordu. Peki bu kişi niye kürsüde profesör değil? Neden gazetecilik yapıyor? Gazeteciliği küçümsediğimden değil, Arzık'ın bilgisi esas üniversiteye müsait olduğu için böyle söylüyorum. Türkiye'nin o döneminde Ankara'da dil tarihti. Rus filolojisi var, Fransız filolojisi var. Onlardan birine gelip hoca olabilirdi. Buna şaşırıyorsun. Niye gazeteci olmuş anlamıyorsun. İşte o elbise öyledir. Kimine bol, kimine dar gelir. Nimet Arzık'a dar gelmişti. Arzık kendi kararları üzere yaşayan, kimsenin iteklemesiyle ilgilenmeyen biriydi. Ama kanınca kendi kapasitesinin altına çalışmak zorunda kaldı. Türkiye'de her ortam herkese yaşama şansı vermiyor. Hatta öyle ki zaman zaman tahammül etmesi zor koşullar sunuyor. Gazetecilikte öyledir. Nimet Hanım yetmişini göremeden öldü. Kendisiyle çok görüşürdük. Birbirimize sık gelip giderdik. Bir gün bize geldi. Birkaç gün sonra yine buluşmak için sözleştik. Ama maalesef o gün ani bir krizde vefat etti. Onu hep özleriz. Hayatınıza değer katan insanlardan bahsederken hep birbirinizin evine gelip gitmekten bahsediyorsunuz. Birbirinin evine çok seyrek giden, genelde dışarıda buluşan bir kuşağın mensubu olarak çok dikkatimi çekiyor bu. Belli bir yaşı aşmış, tecrübe sahibi insanlarla yaptığım röportajlarda, çeşitli konularda ile bugünü kıyaslamalarını rica ederim. Çıkan ortak noktalardan biri şu, özellikle 1980'den önce ve özellikle Ankara'da insanlar arasında müthiş bir bağ var. Alelade dostluklar değil bunlar. Evlerde sohbetler sabahlara dek sürüyor. Çoğunlukla da teklifsiz geliş gidişlerden bahsediyorum. Sanki her gece çat kapı birinde toplanılıyor. Şunun için soruyorum. O zamanlar insan ilişkileri biraz daha dolaysız, dostların birbirlerine bir şeyler katmaları da daha kolaymış gibi görünüyor. Yanılıyor muyum? 1960'da ve 1970'ler gerçekten de böyleydi. Sonra bu ortam tavsadı. Çünkü insanlar o yıllardan sonra Ankara'dan kaçmaya başladı. Elbette 12 Mart 1971 muhtarasının da bunda etkisi oldu. Ama esas sebebi hava kirliliğiydi azizim. İşte onun hiç düşünemeyeceğin kadar çok tesiri vardı. Bir de baktık ki kaçan kaçını. Biliyorsun Ankara'nın çoğunluğu zaten memurdur. Bir kısmı İstanbul'dan gelmiştir. Özellikle de sanat, kültür entelijansiyası İstanbul kükenliğiydi. Aklıma gelen bir örnek Ankara'da sanat tiyatrosudur. İsminde Ankara geçer ama İstanbullulardı. Başkentteki kültür ortamı o zamanlar İstanbul'a göre epey canlıydı. Ankara bu alanda her an bir şeylerin olduğu, yeniliklerin yaşandığı bir merkezdi. Örneğin devletin operası ve balesi sadece Ankara'daydı. Zaman geçti bunlar İstanbul'da da kuruldu. Eh bu korumlar İstanbul'da da teşekkül edince kimseyi durduramazdım. O sanatçılar eskiden Ankara'nın demirbaşlarıydı. Herkes üzerinde de etkileri vardı. Derken üniversitedekiler de kaçmaya başladı. Lakin Ottü ve Hacettepe'nin varlığı Ankara'yı yine de biraz kurtardı. Öncesinde az çok idare ediliyordu ama 1970'lerin sonlarına doğru artık erime başladı. 12 Eylül'den sonra da şehirde kimse kalmadı. Yahut çok az kişi kaldı. Bu arada o bahsettiğin çat kapı hayat İstanbul'da zaten pek yoktu. Ankara'da yoğundu ama İstanbul'da sadece belli insanların arasındaydı. Yetmişlerin İstanbul'unda ancak o grupları tanıyorsan öyle yaşayabilirdin. İstanbul sabit grupların dünyasıdır. Mesela ben Sencer Diviçoğlu'na o konuda çok müteşekkirim. O arkadaşlarla hafta sonu bir yere giderdik, konuşurduk. Derken Mübeccar Hanım İstanbul'a geldi. Onun etrafında toplandık. Yaşara da gidip gelirdik. Oğlu Raşid zaten arkadaşımdı. Tilda'dan evvel Raşidle arkadaş olmuştu. Burada ona bir parantez açalım. Tilda hanım çok seçkin bir siyemaydı. Dünya görüşü farklı bir yerde olmakla beraber aslında tam bir burcuvaydı. Türkiye'de Yahudi burcuvası tam anlamıyla var mı? Her cemaatte olduğu kadar herhalde. Ama. Tilda Hanım örneğine bakarsan çok kuvvetli bir tabakanın olması gerekirdi. Kendisi aslında yaşamı ve tavrı itibarıyla bu zümreyi temsil ediyordu, ama başka dünyaya da intibak konusunda galibiyeti vardı. İlginçdir vasiyeti üzerine cenazesi de teşvik camiden kalkmıştır. Tilda Hanım Jakman Dilpaşa'nın torunudur. Bir not düşeyim, Ser Taabı Bip Hazreti Şehriyarı Jakman Dilpaşa'nın kurduğu bir cemiyet vardı. Türk dilini yayma ve geliştirme gibi de bir iş yüklenmişlerdi. Bu cemiyeti arşivde tespit ettim ve Tel Aviv'de hakkında yayın yaptım. Ne tür bir cemiyet bu? Osmanlı Yahudilerine Türk dilini kullandırmak için kurulan bir cemiyettir. Dikkat edersiniz İspanyolcayı safarat kültürüne de değil de cemaatte Türk dilini yayma ve yerleştirme amacıyla kurulmuş. Konuya dönersek Paşa yüksekte dereceli bir saray memuruydu. Yani Tilda Hanım'ın dedesi böyle. Gelelim ana babasına. Baba Bank Ottomanda müdür, annesi de ona göre bir hanım. O da Bank Ottomanda çalışıyor. Hem de o tarihlerde yani 1920'lerde. Tilda Hanım işte böyle bir aileden geliyordu. Ayrıca çok güzeldi, zarifti. Sürekli okuyan, bilgili biriydi. Mutlaka tanınması gereken bir insandı. Onunla ve Yaşar Kemal'le İstanbul'u epey dolaşmışsınız. Ben o zamanlar yani 1960'ların sonlarında İstanbul'un peşindeydim. İstanbul'a dair onu okuyordum bunu okuyordum derken arşivden bir şey buluyordum. İçimde de hoş bir duygu vardı. Bir gün ya şu mahalleleri bir gezeyim dedim. Tilda ile Yaşar da hemen bana katıldı. İyi arkadaşım olan oğulları Raşit de bizimleydi. Beraber iki üç gezi yaptık. Bir defa Balat'tan Kariye'ye uzandık. Beyoğlu'nun arka mahallelerini, tarla başını dolaştık. Şimdi bakın, Tilda Gökçeli gibi biri bile oraları ancak yarı yarıya biliyor. Yaşar dersen o da yarı yarıya biliyor. Raşit bilmiyor. Fakat Tilda bilmediği yeri gezerken dahi sana oraları kitabi bir dille anlatırdı. Çok değişik bir aydındı. İddia ediyorum öyle bir aydın şu an ne Yahudi cemaatinde ne de geri kalan nüfusunda var. İnsana değer katan insanla beraber olun derken işte bunu söylemek istiyorum. Mesela Tilda ile Yaşar'ın birlikteliğini kastediyorum. Her dostumun hayat görüşünü paylaşmam ama görüşlerinden faydalanırım. Tilda ve Yaşar Kemal'in de hayat görüşünü %100 kabul ediyor değilim. Bu görüşün bağdaştığım, bağdaşmadığım tarafları vardır. Ama mesela Tilda Hanım'dan bir ahlak ölçüsü alırdın o çok önemlidir. Kendisi bunu size verebilirdi. Böyle insanları bulmak çok zordur. Bulunca eğitim görmüş olursun. Tilda Hanım, Yaşar Kemal'in kendisine de çok değer katmıştır. Yaşar Kemal'in dünyaya açılması onun sayesindedir. Dedim ya, Tilda çok okurdu. Bıkmadan, üşenmeden de Yaşar anlatır, her şeyi onun için özetlerdi. Yaşar'ın insan ilişkilerini de o ayarlardı. Kitaplarını çevirilerini de o yapıyordu. Çünkü diğer çevirilerde problem çıkıyordu. Burada önemli olan bir nokta var. Tilda kelime kelime çevirmiyordu. Revize ediyordu. Yaşar Kemal'in çevirileri bir noktadan sonra kaptırmış gidiyordu. Yürük çadırları, folklorik unsurları vesaire. Bu kadar kalabalık bir sürüterim. Dışarıdaki okura yabancılara çok şey ifade etmiyor. Dahası hacim büyüyor. Okunmayı güçleştiriyor. İşte Tilda mesela buralarda bir tedbire gidiyordu. Yaşar tabi sinirleniyor. Mahvediyorsun beni diyordu. Tilda ise sabırla anlatıyordu. Kolay iş değil. Hem Yaşar Kemal'in redaksiyonu kolay iş olur mu? Ama Tilda ikna ediyordu onu. Hep etmiştir. Yaşar Kemal bu açıdan çok şanslıydı. Bir yandan şunu da söylemek lazım. Tilda'da büyük bir yazarın sekreteri olmak ideali de vardı. Yaşar tam ona göreydi. Bütün bu haliyle tavrıyla. Bir kere adam fakir de olsa çok bonkürdü. Tam Tilda'nın sevdiği gibiydi. Çünkü Tilda cimri adama tahammül edecek bir tip değildi. Bir defa kendisi de bonkürdü. Daha önemlisi ki az önce söyledim Tilda yabancı dillerden birçok şey okur ve Yaşar'a anlatırdı. Yaşar da dinler ve katılırdı. Bu da sık olacak bir şey değildir. Düşün ki Yaşar Tilda'nın ulaşabildiği bilgiye ulaşamıyordu. Fransızca, İngilizce okuyamıyordu. Ama Tilda okuyup ona metinleri naklettiği zaman bir diyaloğa giriyorlardı. Böyle şeyler önemlidir. Bu dünyada bir sürü kadın böyle zevç bulamaz. Bir sürü erkek de böyle eş bulamaz. Mümkün değil. Bu üniversal bir problemdir. O bakımdan Yaşar ve Tilda birbirlerine çok uygundu. Ayrıca Tilda her sıkıntıya tahammül ederdi. Hakiki anlamda Burjuva bir ailenin çocuğu, paşa torunu olmakla beraber sıkıntıları dert eden bir insan değildi. E eh, belki onun gençken içinde bulunduğu yüksek society'ye karşı anarşik bir tavrı da vardı. Ama nihayetinde bütün dengesiyle bu memlekete intibak etmiştir. Neticede 12 Mart sonrasında hapse bile girip çıktı. Azra Erhatla Selimiye'de yattı. Bu ülkenin bir kısım aydınının kaderini paylaştı. Cemaatinin içinde kapanma gibi bir durum hiç olmadı. Bunlar Tilda'yı Türk aydınının içinde önemli bir yere koyar. Ama daha önemlisi kendisini Buraya renk katan insanlar için de bir örnek olarak öne çıkartır. Güler ve Can Yücel'de çok yakın arkadaşlarınız olmuş. Onlar da ne gördünüz, ne buldunuz? Onlar ne kattı size? Evet, Güler ve Can Yücel çok yakın dostlarımdı. Onlardan da çok şey öğrendim. Örneğin dengeyi ben onlarda gördüm. Biliyorsunuz Can içkiyi severdi ama alkolle rağmen bir dengesi vardı. Alkol tek başına yakıcı olmaz. Yıkılması için insanın dengesinin de bozulması gerekir. Dengeliysen yıkılmazsın ama insanda dengesini tek başına kuramaz. Güler işte can için bu dengeyi tamamlayan unsurdu. Dahası sadece alkolle ile ilgili bir şey değil bu. Tüm yaşayışlarında bu denge bulunuyordu. Çok açık ki ikisi arasında müthiş ve hiç bitmeyen bir sevgi vardı. Besbelli birlikte büyümüşlerdi. En baştan itibaren de birbirlerine tutunmuşlardı. Böylesi çok nadir yaşanır. Herkesin tatması gereken bir duygudur. Ama bunu ben size umumi bir nasihat olarak veremem. Çünkü can de güllerin birbirine olan bağlılığı, sevgisi hakikaten çok, çok az rastlanan bir kıymettir. Yine de bir takım hususlara bakabiliriz. Bir defa yaşadıkları suni bir beraberlik değildi. Birbirlerine karşı sabır ve anlayış geliştirmişlerdi. Bunun yolu sadece birbirini çok sevmekten geçmez Zekayla da ilgilidir. Yani Güler ve Can birbirlerini çok sevmekte kalmıyorlardı. İkisi de epey zeki tiplerdi. İlişkileri bu şekilde yürümüştür. Çok zengin değillerdi ama topluma eşini gücünü yapan sorumluluk sahibi üç müthiş çocuk da kazandırdılar. Biri tanınmış bir hidrobiyolog, bir diğeri memleketin önemli bir ressamı, öteki de beynel miller işlerde koşan bir hekim. Hepsi çoluk çocuk sahibi insanlar. İşte bu iyi özellikler kuşaktan kuşağa geçiyor. Ben de buna çok önem veriyorum. Her şeyden evvel insanların birbirlerini çok sevmesi lazım. Sevginin olmadığı yerde hiçbir şey kurulamıyor. Zeka da çok önemli elbette. Allah vergisidir ve çok mühimdir. Ben işte Can ve Güler ile yaşadığım, Güler ile hala devam eden söz konusu dostlukta bu özellikleri gördüm. Bazen az görüşürdük, bazen çok görüşürdük ve ben onları çok severdim. Hatıraları benim için hiç değişmez. Bu insanlar sosyalisttirler. Tabii ki enternasyonal değerleri vardır. Ama aynı zamanda da bu memleketin insanlarıdır. İşte bu çok önemlidir. Bugün, efendim biz çok inançlıyız, beynel mineliz diyerek memleketi biraz hakir gören bir rakım var. En çok kızdığım insan tipi budur memleketten soğuduğun an bırakacaksın. Bir şekilde buradaki çevreyle insanla memleketle barışık değilsen ki barışık olmak zorunda da değilsin. Lütfen bırak. Çünkü yapamazsın. Bir kere bu kendi sağlığına zararlıdır. Bir şekilde burayla bir bağının olması gerekir. Çok önemlidir. Can ile güllerin hayatları bu açıdan da örnektir. Zaman Kaybolmaz kitabı için verdiğiniz röportajda İyi arkadaşlarınız Raşit ve Taman Gökçeli'yi andıktan sonra arkadaşlık hakkında benim de hemen benimsediğim ifadeler kullanmışsınız. Hoş bir tarif. Güvenilir insanlardır. Ufak hesapları yoktur. İnsan onlarla arkadaşlık ettiğinde mahcup olmaz. Onlarla her yere girip çıkılabilir. Kimdir iyi arkadaş? Biraz daha açabilir miyiz bunu? Raşit ve Taman Gökçeli çifti benim hayatta tanıdığım en iyi iki arkadaştır. Hakikaten güvenilen insanlardır. Bir defa iyi ailelerden gelirler. Şimdi dikkat edin, iyi aile tarifinin bir genişliği vardır. Evvela iyi aile çocuğu olmak illa paşa torunu olmak demek değildir. Ama bu iki arkadaşımda bu özellikler de bulunur. Raşit, işte az önce sözü de geçen Yaşar ve Tilda'nın oğludur. Demek ki anne tarafından Jakmandil Paşa'nın torunudur. Onun eşi Taman'ın ailesinde de meşrutiyet dönemi karesi mevbuslarından biri vardır. Ancak dediğim gibi yine de bu tür ünvanlarla dolu aileden gelmek iyi aile çocuğu almak için yetmez. Söz konusu ailede bir görgü, bilgi olması da gerekir. İşte Raşit ve Taman da esasen ailelerinden gelen bu görgü ve bilgi vardır. Evvela entelektüel kişilerdir. Şımarık insanların olarak yetiştirilmemişlerdir. Belki bazılarına öyle görünmüşserdir ama şımarık değillerdir. Bir iş disiplinleri vardır. Demek ki bir işi yapmayı ve teslim etmeyi bilirler. Diğer insanlara karşı sağlam bir ahlakla davranırlar. Zaten güvenilir insan da ancak böyle olunur. Biri yandan çok önemli bir şey daha, güvenilecek insanla güvenilmeyecek olanı birbirinden ayırmayı, ona göre davranmayı da bilirler. Bu arkadaşlarımda bu özellikleri görmüşümdür. Ayrıca çocuklarını yetiştirirken hem onlara vakit ayırdıklarını hem de o çocuklardan fazla bir şey beklemediklerini onların sırtlarına yük yüklemediklerini de söylemeliyim. Halbuki toplumumuzda bunun tam tersi yaygındır. Adam veya kadın kendi olamadığı, başaramadığı ne varsa bunların çocuğundan bekler. O şey her neyse çocuğun onu yapmasını, başarmasını bekler. Bizde bir çocuğu çocuk olarak sevmek diye bir şey yoktur. İşte arkadaşlarım Raşit ve Tamam bana bu konularda öğretmen olmuşlardır. Böyle iyi ve tesirli bir bilgeliğe sahiptirler. Başka iyi arkadaşlarım da vardır ama bu ikisinin bana etkisi çok olmuştur. Siz en çok hangi döneminizde rahat ve mutlu hissettiniz kendinizi? En çok çocukluğumda mutluydum. Sonrası zordu çünkü ben çok sıkılırım. Mülkiye'de mutlu bir zamanım oldu ama o da sonra beni sıkmıştır. Özellikle de doçent olduktan sonra epey bunaldım. Hatta bir ara meslekten bile bezdim. Bezgin bir şekilde de ayrıldım. Ot diye işte o ara girdim. 6 aylığına girmiştim. Başta iyi geçiyordu. Sonra o da sıktı. 2000 yılında Galatasaray Üniversitesi'ne geçtim. Galatasaray o sıralarda çok hoştu. Ben de epey mutlu olup yanlış okuldaymışım demek ki diye düşündüm. Orayı mülkiyeyi benimsemediğim kadar benimsedim. Yeri de güzeldir. Okul olarak da güzeldir. Ama işte maalesef o da yavaş yavaş değişiyor. Öyle bir mutluluk dönemi kalmadı. Şimdi isteğim mutluluğu yaşlıkta yakalamak. Allah nazardan saklasın. Doğrusu iyi bir yaşlık dönemine giriyorum. Torununuz Deniz Ali'nin sizi çok mutlu ettiğini biliyorum. Onunla ilişkinizde birçok dedeye göre daha samimi. Onu her gün muhakkak görüyorsunuz. Göremezsiniz canınız sıkılıyor. O maskarayı tabii ki sabah akşam göreceğim. Başka çaresi yok. Şimdiki evimde sırf ona yakın olmak için oturuyorum. 70 yaşının muhasebesini sormuştun. O yaşı kutladığım doğum günümde esas iyi olan o gün bir yandan da torun sevebilmekti. Dedelik çok iyi bir şeymiş. Heyecan veren onun seninle kurduğu bağ değil sadece. Küçük bir insanın büyüdüğünü, hayata bağlandığını görmek insanı heyecanlandırıyor. Sevgi vermek çok önemli. Sevgiyle büyüyen her insan iyi bir insan olur. Biliyor musun artık kızıma bile daha farklı bir gözle bakıyorum. Çünkü o benim şımarttığım küçük kızım değil bir anne artık. Onun daha da üstüne titriyorsun. Torun insanı hayata bağlıyor, toprağa bağlıyor, geleceğe bağlıyor. Endişe boyutunu artıyor. Ben çocuğumu da çok severim ama bu duygu farklıymış. Diyebilirim ki hayattan istediğimi aldım. Bu bana yeter. Zaman kaybolmazda bir kuşa ait kadınları tarif ederken sadece güzel demekle yetinmemişsiniz. Yüzlerindeki ifadede rafineydi demişsiniz. Nedir bu rafinelik? Nasıl gelir insana? Şüphesiz güzellerdi ama bahsettiğim güzeller hakikaten bir de rafineydi, alınlıydı. Nedir bu? Belli ki o insana hayatta düşünmüş, üzülmüş, sevilmiş, görmüş geçirmiş, güzel şeyler görerek heyecanlanmış, Felaket görerek heyecanlanmış, endişeli durumlar görerek heyecanlanmış, okumuş, okuduğundan etkilenmiş. Bunlar hep insanın yüzüne yansır. Yaşanmışlıklar erkeğin de yüzüne vurur, kadının da. Bunları yapmayanın yüzünde hiçbir ifade bulunmaz. Öyle gelir, öyle gider. Mesela bizde bir takım körlülere göre kasabalıların suratı daha manasızdır. Çünkü kasabalının hayatında hiçbir hadise yoktur. Kasabalı kendini hadise arar. Hatta yaşamak için hır çıkarmaya bakar veya hadise olmayacak şeyleri vodville çevirir. Kasaba hayatı böyledir. Kasaba hayatındaki huzursuzluğun çoğu da işte buradan çıkar. Mesela Chehov'da çok görürsün bunu. Maxim Gorkut'e görürsün. Bu büyük yazarların resmettiği kahramanlar altı üstü sayfaya yerindeki bir takım insanlardır. Ama dünyayı yerinden oynatırlar. Ve Gogol'un kaleminde kasabalarında hadiseler çıkartıp dururlar. Çünkü hayatlarında gerçek bir olay yoktur. Her şey monotondur. Köylü böyle değildir. Onun hadisesi boldur. Ayı vurur, ayı kovalar ya da ayı onu kovalar. Kötü geçen bir kışta bütün ürününü kaybeder. Evinde yangın çıkar yahut donar. Ama toprak oradadır. Hayata devam eder. Koyunu kuzusu hepsi bir gecede gider. Ya da evine köyüne kurt tadınır. Yaşantısında illa bir hadise, bir trajedi vardır. Ya da aksine başından güzel olaylar geçer. Bu evrensel bir hadisedir. Ve bundan bizim köylümüz ve kasabalımız da kendi paylarının düşeni almıştır. Bunlar her insan için geçerlidir. Mesela hayattan ne kadar aldığına bakar. Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır. İnsanın yüzü bir kitap gibi okunabilir. İfadeniz bomboşsa da Hiçbir şey yaşamadığınız fark edilir. Bundan kurtulmak mümkündür. Yaşayın, monotonluktan uzaklaşın, gezin, görün, keşfedin, başkalarıyla ilginin, okuyun, sevin. Bunları dolu dolu yapın ki izleri yüzünüze yansısın. Yüzünüz ifadesiz kalmasın. Şimdiki kuşakları bu konuda nasıl buluyorsunuz? Rafinelikten uzaklar mı yoksa biraz umut var mı? Eskinin haddeden geçmiş olgunluk ve zarafeti tabii ki onlarda yok. Neden biliyor musun? Evvela bir insanın okula gittiğinde iyi tahsil göreceğini, iyi yetişeceğini düşünüyorsunuz. Yetişmiyor. Çünkü gittiği okul iyi bir eğitim vermiyor. Disiplin yok. O disiplinin getirdiği sıkıntı yok. Dolayısıyla o sıkıntıyı aşmak için vereceği mücadele, yol yöntem arama yok. Bu yavaş yavaş tüm hayata yayılıyor. Eh yüzüne de yansıyor insanın, haline, tavrına da yansıyor. Şimdiki çocukların mesela Türkçeleri yok, Fransızcaları, İngilizceleri de yok. Peki neleri var? Boş bir şımarıklıkları var. Kendilerini disipline etme gereği duymamaları var. Böyle olunca sorumluluk da almıyorlar. Sorumluluk alamayan insanlar boş olur. Bir de hak talep ediyorlar. Sorumluluk duygun yoksa hak talep edemezsin. Çünkü hakkın temelinde sorumluluk vardır. Aksi de mümkün değildir. Hindistan'ın kurucusu Mahatma Gandhi'nin anasına sormuşlar. Nedir bu hak? Okuması yazması olmayan bir kadından bahsediyorum. Her hak sorumluluk getirir demiş. Yoksa o hak değildir. Söylediğim bu işte. Bak işte o kadının yüzünde hayat vardır. Hocam bir de şimdi botoks bütün ifadeleri alıyor zaten. Herkes birbiriyle eşitlendi bu konuda. Onu ne yapacağız? Evet, o botoks çok fena bir şey. Ama o zaman da insanın gözlerine bakacaksın. Söylediğin tipte insanın, yani yüzünün hatları gizlenmiş insanın gözlerinde bir mana bulabilirsin. Demek ki bu işin botoksla alakası yok. Bakışlar çok önemlidir. İnsanın derinliği gözleri ele verir. Mesela ben İrini Papas ile görüştüğümde, biz sizin gözünüzdeki ifadeyi Türkiye olarak çok seviyoruz dedim. Gözlerimin ifadesi mi? Ruhtur o diye cevap verdi. İşte ben de bunu kastediyorum. Keza onun anlayışında da, rolünde de, kariyerinde de ruhsal açılım önemliydi.